Merhaba, ODTÜ ormanına sahip çıkıyor. ODTÜ'liler ağaçlar kesilmesin diye nöbet tutuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin sahiplendiği yola karşı çadır nöbeti başladı. Anadolu ile Konya yolu arasında yapılan ve ODTÜ ormanından geçilmesi planlanan bağlantı yoluna tepki gösteren yaklaşık 100 kişilik bir grup, ODTÜ A4 girişine yakın bir noktada yapılacak yol güzergahına direniş çadırları kurdu. ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ'lü öğrenciler, Altın Park ve Yüzüncü Yıl Forumu üyelerinden oluşan eylemciler, bu daha başlangıç, mücadeleye devam sloganları attı. Çadırların kurulmasının ardından bir konuşma yapan eski ODTÜ öğrencisi Çetin Örgen ise 50 yıl önce birçok arkadaşıyla o ağaçları elleriyle diktiklerini ve ağaçların kesilmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Amaç tüm ODTÜ'yü metalaştırmak diyen ODTÜ öğretim üyesi doçent doktor Teoman Pamukçu, Anadolu Bulvarı'nı Konya yoluna bağlaması planlanan ve ODTÜ yönetiminin 1980'lerde kabul ettiği bir proje var. Bunun için ormanın bir kısmından yol geçirmeyi planlıyorlar. Anlaşma yapıldığı zaman küçük bir yol yapılması ve 500 ağacının kesilmesi çerçevesinde proje geliştirilmiş. Şimdi ise 4 şerit geliş, 4 şerit gidiş, devasa bir yol projesi var. Ankara'da orman namına kalan tek yer ODTÜ. Bu yolun yapılması durumunda Otdü arazisinin başka yerlerine de zarar verilebilir diye bir kaygı var insanlarda. Ayrıca bu bölgede 100. Yıl ve Çiğdem mahalleleri var. Yapılacak yol bu iki mahalleyi birbirinden ayıracak. Yani oradaki mahalle ortamını da olumsuz etkileyecek dedi. Pamukçu sözlerine şöyle devam etti. Mesele tabii ki sadece ağaç değil. Belediyenin tüm mekanı meta haline getirmek gibi bir hedefi var. Ağoç'ta da aynı şeyi yaptılar. Otdü'nün çok büyük bir arazisi var. Buraya yol yaptıktan sonra... Belediye başka bahanelerle başka şeylerde yapmak isteyecek. Otyo çok ciddi tehdit altında ve Ankara'ya da zarar verecek bir projeyle karşı karşıyayız. Bu kesinlikle tek başına bir yol projesi değil. Ayrıca Ankara'nın trafik sorununa da çözüm olmayacak. Öte yandan bölgede viyadük çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Türkiye'de 16 milyon binanın ısı yalıtımı yok. Yalıtımsız binaların harcadığı İki nükleer santrali eşdeğer enerji bu alandaki ithalat miktarının da önemli ölçüde artmasına neden oluyor. Türkiye'de ekonomik büyüme, sanayileşme, artan teknoloji kullanımı nüfus artışı derken enerji kullanımı her geçen gün artıyor. Enerji kaynakları da yeterli olmadığı için ihtiyacın %75'i ithalatla karşılanıyor. Ülkemizde yaklaşık %85'inde ısı yalıtımı olmayan 19 milyon bina ısı yalıtımı uygulanarak enerjide ithalat bağımlılığından kurtulmak mümkün. Bu binalara ısı yalıtımı yapılırsa sağlanacak enerji tasarrufunun ekonomik değeri ise yılda 9 milyar 265 milyon dolar. Bu rakam 100 bin megawatt kurulu güce sahip yaklaşık 80 milyar kilowatt saat üretim kapasitesi iki nükleer santrenin üretimine denk geliyor ki ülkemiz için kabul edilemez bir nükleer tehdit bu. Kimse nükleer santral istemiyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan yalıtım sektöründen bir yetkili Türkiye'nin enerji verimli strateji belgesine göre enerji tüketiminde %20'lik tasarruf eder, hedefleniyor. Bu hedefi gerçek kılmak için enerjiyi verimli kullanmak son derece önemli. Bu noktada da ısı yalıtımı kritik öneme sahip en çevreci ve ekonomik yoldan enerjimizi çoğaltmanın yolu binalara ısı yalıtımı uygulamaktan geçiyor diyor kendisi. Change.org sitesinde Alakır Nehri için toplanan binlerce imza Antalya Valiliğine teslim edildi. Antalya'nın Kumluca ilçesi Alakır Nehri üzerinde hidroelektrik santral kurulmasına karşı çıkan vatandaşlar topladıkları 20 bin imzayı Antalya Valiliğine verdi. Alakır Nehri üzerinde kurulması planlanan HES'lere karşı mücadele eden Alakır Nehri kardeşliği üyesi çevreciler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Tuğba Günal, Alakır Vadisi'nin 5 yıl önce Anadolu'nun en nadide ve el değmemiş doğal alanlarından biri olduğunu ancak hem vadinin hem de bölgedeki tüm canlıların ortak yaşam kaynağı olan Alakır Nehri üzerine HES yapılmasıyla vadideki tüm yaşamın büyük tehlike altına girdiğini söyledi. Halkın tepkisine de ve kazanılmış hukuksal kararlara rağmen de HES'ler nedeniyle vadinin can çekişir hale geldiğini vurgulayan Tuğba Günal, Kendi yatağında kilometrelerce akamayan nehir nedeniyle sucul yaşam tamamen yok olmuş, bu suyla hayat bulan canlıların çoğu büyük zarar görmüştür. Tüm bu tahribat gözümüzün önündeyken can çekişmekte olan vadinin şimdi de en üst kotunda, su kaynaklarının bulunduğu ve bitki çeşitliliğinin en yoğun olduğu bölgede iki adet daha HES yapma girişimi Alakır Vadisi'ni tamamen yok etmeye yönelik insafsız bir girişimdir. Yarısından fazlası HES tahribatına uğratılmış vadinin, Geri kalanını korumak artık topyekün bir yaşam mücadelesine dönüşmüştür diye konuştu. Alakır'da yaşananlara dikkat çekmek için Change.org'da toplanan 20 bine aşkın imzayı bir dilekçe eşliğinde Antalya Valini'ne vereceklerini dile getiren Tuğba Günal, dilekçelerinde bölgede yapılan ve yapılmak istenen HES projelerinin tamamen iptal edilmesi ve Alakır Vadisi'nin birinci derecede doğal sit alanı özellikleri taşıdığına dair bilirkişi raporları dikkate alınarak derhal koruma altına alınmasını talep edeceklerini kaydetti. Basın açıklamasının ardından grup temsilcileri toplanan imzaları Antalya Valiliği'ne teslim etti. Umuyoruz HES'ler Alakır'da artık son bulur. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.